zor bir konu verdi bana Ömer Hoca vazife olarak. Ahlaki mühide üzerine neler söyleyebilirim diye düşündüm. Kendimce geçen sene yaptığım sunumu da dikkate alarak şöyle bir başlık belirledim. Ya da şöyle bir sorun belirledim kendi. X'i, X'i ya da Y'yi fark edip, P'yi yapmalıyım da ki Ma, malı ekinin kökeni on toresi nedir? malı eki biliyorsunuz yani yapmalı bir zorunluluk ifade eder bu ekin malı ekinin eğer kökenini tespit edebilirsek e, ahlaki mühidenin yaptırımında kaynağını tespit etmiş oluruz diye düşündüm bu konuyu bugün işleyeceğiz. Bu önerme üzerinden gideceğiz. Yani malık eki üzerinden e, olaya yaklaşacağız. Ama öncelikle her zaman yaptığımız gibi bazı noktaları açıklamak gerekiyor. Bu tür konularda konuşurken e, en büyük düştüğümüz tuzak felsefeciler olarak hakiki önermelerle harici önermeler arasındaki ayrımı ...gözden kaçırmaktır. Yani ne demek? Şöyle örnek vereyim önce... ...matematik mesela... ...yapılırken... ...herhangi bir fiziksel durum dikkate alınmaz. Siz en boyutta... ...problem çözebilirsiniz. İşte 11 boyutta da çözebilirsiniz. Sizin o sıradaki uzayınız... ...çalıştığınız konu... ...işte topoloji olabilir... ...başka bir konu olabilir... Ee, rahatsınızdır. Çünkü maddeden bağımsız zihni entiteler üzerine uğraştığınız için uzayınızın boyutunu kendiniz ayarlarsınız. Ama o matematiği fiziğe uygulamaya kalktığınızda yapacağınız fazla bir şey yok. Üç boyutlu bir uzay neticede. Değil mi? Dolayısıyla bir matematikçiyle pür anlamda bir matematikçiyle matematiği işte mühendislikte, fizikte, kimyada, astronomide fiziksel nesnelere uygulayan arasında e, matematik açısından çok ciddi bir fark vardır. Çünkü biri reel gerçeklik, e, maddi gerçeklik düzlemindedir diğeri ise matematiksel gerçeklik düzlemindedir. Felsefeciler de bu şekilde çalışırlar. Yani gerçekliği dikkate almadan pür felsefe uzayında kavramsal analiz yapabilirsiniz. E, bu hatta bir süre sonra kavram fetisizliğine bile dönebilir hakiki önermeler, mahiyetler üzerinden, tümeller üzerinden büyük genellemeler yaparsınız. Ama harici önermeler neticede fertlere taallük ettiği için o yaptığınız, verdiğiniz örnekler birebir uyuşmayabilir. Yani şöyle insan hakları üzerine çok güzel konuşabiliriz burada. Ama çıktığımızda ilk ayrımı biz yaparız. Değil mi? Sevdiğimiz bir insanı görürüz, ona başka bir muamele yaparız. Sevmediğimiz birini görürüz. Ona başka bir muamele yaparız. Hani, hani insanlıktı. Bunu çok büyük ölçekte düşünün. Uluslararası politika, siyaset, ticaret. Ee, insan hakları üzerine yapılan, düzgürler, yazılan metinler insanı e, şaşırtacak derecede derinlikli ve güzel olabilir. Ama bunu dış dünyaya uygulamaya kalktığınızda çok ciddi problemlerle karşılaşabilirsiniz. Bunun bir de tersi var. Onu da şu örneği verebilirim. Mesela Türkçeyi hepimiz konuşuyoruz. Hepimizin konuştuğu Türkçe olmakla birlikte kendine ait nitelikleri var. jestlerde mimiklerde, kelimelerin kullanımında falan. Şimdi i̇çimizden biri çıkar. Türkiye'de genelde ben buna kabileci düşünce bile demiyorum. Kümesçi düşünce diyorum. Yani biz kabileden bile aşağıdayız şu anda. Kümes, herkes kendi kümesinin kavgasını yapıyor. Mesela biri kalkıp dese ki, en iyi Türkçe benim Türkçem. Benim konuştuğum Türkçe esas alınmalı. Değil mi? Bir sürü problem çıkar. E bunu hepimizin söylediğini düşünseniz ortaya yine çok ciddi e, tartışmalar hasıl olur. O için ne yaparız biz? Hepimizin konuştuğu dilin üstünde bir Türkçe gramerine nispetle işleri yürütürüz. Evet sen bir Türkçe konuşuyorsun ben bir Türkçe konuşuyorum ama hepimizin Türkçesini bir araya getiren üç bir Türkçe bir gramer bir dil bilgisi var. Şimdi matematik ve dil örneğini dikkate alırsak bu gerginliği, felsefi tartışmalarda çok dikkatle göz önünde bulundurmamız lazım. Yani bir tarafıyla en boyutlu bir uzayda konuşup gerçekliği ihmal etmememiz lazım. Diğer tarafta ise aşırı fertler ya da gerçeklik üzerinde, reel gerçeklik üzerinde takılıp geneli ya da tümeli, gözden kaçırmamak lazım. Özellikle ahlak gibi değer felsefesi yaparken üzerine içine düştüğümüz en büyük hatalardan birisi budur diyorum. Yani diğer bir deyişle reel ve ideal arasında, ideal arasında ciddi bir gerginlik olduğunu kabul edip ona göre dikkat etmek gerekiyor. Nasıl dikkat edeceğiz? Bunu şöyle ifade edebilirim. Bir yerde bir deneyim yoksa çünkü biz ister bir bilgi üretelim, ister bir yorum üretelim bir şeye ihtiyacımız var. Yani O taşıyıcı bir bir yapıya ihtiyacımız var. Yani bütün yüklemelerimizi, diskurlarımızı kendisine yükleyeceğimiz bir şeye ihtiyacımız var. Bunun en genel anlamı deneyimdir. Deneyim, dış deneyim olabilir, iç deneyim olabilir, akli bir deneyim olabilir, hassasiyet, hissiyat... Ondan sonra ihsas, hani dikkat edin bu kelimenin kökleri hep aynı ama farklı farklıdır. Yani i̇hsas farklıdır, hassasiyet farklıdır, hissiyat farklıdır ama hepsi bir deneyim verir bize. O açıdan değerler dünyası üzerine konuşurken ki bizim konumuz ahlak olduğuna göre ahlaki değerler üzerine deneyimini nereden alıyoruz? Ki bunun üzerine konuşalım. Bunu yapmazsak sözcükler üzerinde konuşuruz diye düşünüyorum. İyi bir edebiyat. Yaparız, ama bunu karşılık geldiği bir nesne alanı olmaz diye düşünüyorum. Bunlara elden geldiğince dikkat edeceğim. Daha sunuma geçmedim. Sunum böyle kolay değil. Ama e, bu şeye, bu gerilime, bu salınıma, bu geliş-gidişlere çok dikkat etmek gerektiğini e, düşünüyorum. Şimdi ahlaki elimi nasıl tanımlayabiliriz? Benim ahlaki eylem tanımım klasik ve modern kaynaklardan hareket ederek şöyledir. Kişinin irade ve ihtiyarına dayalı, kendilik bilincinin eşlik ettiği, belirli bir tercih ile sonuçlanan gayeli eylem. Tekrar ediyorum. Kişinin irade ve ihtiyarına dayalı, kendilik bilinci, buna özgürlük diyorlar şimdi. Kendilik bilincinin eşlik ettiği, belirli bir tercih, seçim ile sonuçlanan gayeli eylem. Burada dikkat etmemiz gereken önemli şeylerden bir tanesi şudur. Geçen seneki sunumda da söyledim. Topluluk ve toplum ile birey arasında bir ayrım yapmamız gerekiyor. Kişisel olarak kanaatim ahlak sadece bireysel alanda geçerlidir. Yani erdem dediğimiz fazilet dediğimiz şey sadece bireye ilişkin bir şeydir. Çünkü toplumun fazileti olmaz. Topluluğun da fazileti olmaz. Topluluğun menfaati, toplumun maslahatı olur. Dolayısıyla bu açıdan baktığımız zaman insanda ilk oluşan şey benlik bilincidir. Kendilik bilinci değildir. Buna çok dikkat etmemiz lazım. Bunlar önemli. Biraz sonra bunların hepsini kullanacağım. Yani insan doğar doğmaz, kendini idrak etmez. Ha, Hissedebilir belki ama bunu İdrakül idrak düzeyinde dile getirmez. Önce biz bir topluluk içerisinde benlik kazanırız. Sonra bir toplum içerisinde bizlik kazanırız. Ben, biz ondan sonra kendilik bilinci ortaya çıkar. Klasik gelenekte tahkikü zat denilen şey aslında belirli bir toplumsallaşma süreci tamamlandıktan sonra kişinin kendi içine düşmesi, kendi üzerine refleksiyon yapması, tahkikü zat yapması neticesinde ortaya çıkan bir şeydir. Bu kendilik bilinci ya da kendilik son derece önemli. Çünkü biraz sonra yapacağımız tartışmanın ya da analizin önemli bir kavramı olarak kullanılacak. Topluluğun menfaati vardır dedim. Yani bu bir aile olabilir, bir grup olabilir. Zaten çok ilginçtir tedbirül ül menzlin, Yunancası ekonomi olması. Yani iktisadi çıkar menfaat son derece belirleyicidir. Hatta devletler arası ilişkide bile her devlet bir diğerini topluluk olarak görür ve ilişki büyük onunla iktisadidir. Yani tarihe bakın, Babilden itibaren ilk şehir devletlerinden itibaren günümüze kadar devletler arası ilişki bir ahlak ilişkisi, bir erdem ilişkisi, bir fazilet yarışı değildir. O büyük bir yanılsamadır. Bir menfaat çatışmasıdır, çıkar ilişkisidir. Ama Toplum kendi topluluktan topluma geçtiğimiz zaman toplum kendi içini dikkate aldığı için maslahatını yani o toplum içerisindeki çatışmayı azaltıcı, giderici, işte maslahat zaten sulh kelimesiyle de alakalı maslahatı dikkate alır diye düşünüyorum. Evet. Şimdi burada daha önce Ömer Hoca ile yaptığımız müzakerelerde de üzerinde konuştuğumuz bir şey var. Şimdi ahlak tartışmalarında en merkezi kavramların bir tanesi vicdan. Fakat vicdanın ne olduğu konusunda yani klasik metinlerde vicdan içmiş, iç duyuların yani havası, batilenin kendini müşahadesi olarak. Bunu ben deneyim olarak düşünebilirim. Yani Yoksa bunun dışında çağdaş tartışmalarda vicdanı böyle bir akıl gibi bir yeti e, olarak kabul ediyoruz. İşte vicdana dayalı, vicdanı gibi. Bu çok e, e, nasıl diyelim... Evet, regülatif bir kavram olarak işe yarıyor, düzenliyor, şey gibi, ruh kavramı gibi ama e, biraz eşelediğin zaman e, altı boş gibi geliyor bana. Yani bir yere oturmuyor. E, klasik gelenek neticede buna bir tanım vermiş fakat bugün için, bugün için vicdan kelimesi e, mistahakı olan, referansı olan bir kelime değil. Onun için çok su götürür bir kelime. Dolayısıyla vicdan, ahlaki değerlerin ya da ahlaki müeyyidenin ilkesini temellendirmede edebi bir kavram olarak kullanılabilir diye düşünüyorum açıkçası. Bu benim düşüncem tabii. Diğer bir konu ise e, ahlaki tartışırken bireyin eylemine bir gaye yüklemeyi nasıl yapacağız? Şuna samimiyetle inanıyorum. Bunu şimdiye kadar yurt dışında yaptığımız konuşmalarda da hiç e, cevaplandıracak bir durumla karşılaşmadım. Eğer insanın bu dünyadaki yaşamını ölümle ilişkilendiremezsek insanın eylemine metafizik bir gayet aynı demeyiz. Geri şikayedir. Yine edebiyat yaparız. Yani insanlık, türsel bilmem ne, uzay bundan bunların hiçbiri e, çözüm vermez bize. Eğer insan eylemine metafizik bir gayet diyeceksek ama kesinlikle bu yaşamı öbür yaşamla ya da öte dünya anlayışıyla bir şekilde ilişkilendirmemiz lazım. Bu bugün yok. Müslümanlarda da yok. Merak etmeyin. O edebi bir ifade olarak var. Ee, onun için tutup bundan hareket ederek de ahlaki bir temellendirme yapmak, ahlaki değerleri temellendirmek ya da mühide kavramını buradan hareket ederek izah etmek yine edebiyattan öteye geçmez diye düşünüyorum. Yani öte dünya ya da dini ahlak yapmak Müslümanlar için bile bugün pek anlam ifade etmiyor diye düşünüyorum. Bunu başka vesilelerle başka yerlerde söylemiştim. Benzer şekilde Kant'ın ahlak düşüncesi, vazife ahlakı, ödev ahlakı, efendim koşulsuz ahlaki eylem filan bütün bunların da içi boş sözcükler olduğu kanaatindeyim. Çünkü Kant'tan sonra köprüün altından çok sular aktı. Çünkü bu yaklaşım bizatihi eyleme bir içerik biçiyor. Eylemin insandan bağımsız bir içeriği olduğunu kabul ettiğiniz zaman onu ideleştirirsiniz, fikirleştirirsiniz. Ee, o açıdan eylemin kendisi için, şey, değerin kendisi için, kendinde değerli, kendi e, kendilik sorununu, nümena sorununu tasfiye et, sonra bir de utanmadan değer kavramını bir kendilik tayin et. Bu doğru değil. Ee, orada Kant şunu yapıyor diye düşünüyorum klasik ahlak düşüncesi Aristoteles İbnisi'nin ahlak düşüncesi sekülerleştirilirken içini boşalttığı için kozmik ve teolojik unsurları tasvih ettiği için oraya boş bir iskelet kalıyor zaten Kant'ın yaşadığı dönemdeki e, önemli lakamı mühendis lakabıdır, yani kavram mühendisliği e, yaptığı söylenir o açıdan Kant ahlakının e, biraz, biraz değil tamamen bir içeriksiz e, ahlak sistemi olduğunu düşünüyorum. Bu anlattıklarım çerçevesi içerisinde. Evet. Girişi bitirdim. Şimdi gelelim esas konumuza. Bütün bu anlattıklarıma dikkat etme kaydıyla. Dolayısıyla burada bir dini ahlak yapmayacağım. Metafizik gaye sahibi bir ahlak eylemi üzerine konuşmayacağım. Tamamen nasıl diyelim iç bükey uzaya ait aşağıya doğru kozmosun içerisinde Hemen hemen tüm e, istidlilerle akıl yetileri yerinde olan insanlar hitap edebilecek, hitap etmeye çalışacak bir ahlaki e, değer tartışması yapmaya çalışacağım. Şimdi sorularımız neydi? Malının ontolojik kökeni nedir? Ahlaki yargılar zorluklarını nereden alırlar? Malının içinden mi dışından mı? Ahlaki değerler olgudan türetilebilir mi? Yani buraya çok dikkat bu olgu kavramına. Doğal sözcüğünün mefhumu tabiatın yanında hayatı da içerecek biçimde genişletilebilir mi? Genişletilebilirse doğal ahlak, ahlak kavramının yeni bir tanımını yapmak mümkün müdür? E, ve yine biraz önce okuduğum gibi ahlaki eylem kişinin kendi irade ve ihtiyarına dayalı kendilik bilincinin eşlik ettiği belirli bir tercih ile sonuçlanan gayeli bir eylem ise ahlaki müeide köklerini ilkesinde mi bulur? Şimdi en güzel e, düşünme biçimi daha önce de söylemiştim. E, mukayese yaparak düşünmektir. Şimdi doğa bilimlerinden ya da tabiat bilimlerinden başlayalım. Şimdi tabiata ilişkin fizik, astronomi, kimya gibi konuştuğumuz zaman, tabi yani tabiat gerçeklik külesini konuştuğumuz zaman x y'dir dediğimizde x virgül y'dir dediğimizde bir olgu ya da olayı ne yapmış oluruz? Tasvir etmiş oluruz. Değil mi? Bu bize bir resim verir. Bu tasvir ait olduğu şeyin bize bir durumunu sunar. <gülüyor> Fakat doğa bilimleri söz konusu olduğunda e, her x'in y olması ancak belirli koşullar altında mümkündür. Dolayısıyla belirli koşullar fizik okuyanlar hatırlar şu, şu şu şartlarda değil mi? Belirli koşullar y'nin olduğu durumu mümkün kılar ve biz bunu x'e yükleriz. Koşulların aynılığı x'e ilişkin y durumunu her daim üretir. Belirli koşulların Belirli sonuçları verdiği ilişkiler dizgesine, düzenliliğine, fizik bilimlerinde, doğa bilimde yasalılık adını veriyoruz. Eğer o ilişkiler bir süreklilik gösteriyorsa, bir düzenlilik gösteriyorsa biz bunları diyoruz. Peki, doğa bilimlerinde şöyle desek. X, Y olmalıdır. X, Y'dir tamam baktık. Ağaç yeşildir. İşte çiçek kırmızıdır. Bu tamam. Ağaç yeşil olmalıdır dediğimizde nasıl bir önerme elde etmiş oluruz doğa bilimleri için? Burada malı ekinin dayattığı zorunluluk yukarıda işaret ettiğimiz koşullar altında geçerlidir. Ve x'in geçmiş, şimdi ve gelecekte belirli koşullarda belirli sonuçları vereceği imlenir ve işaret edilir. Öyle değil mi? İşte ağaç yeşil olmalıdır. Şu şu şartlar da yeşildir ve o şartlar devam ettiği müddetçe geçmişte, şimdi ve gelecekte ağaç yeşil olmaya devam edecektir. Bu ifade doğadaki bir heyete işaret eder ve biz buna modus operandi ya da Arapçasıyla tariikul cereyan diyoruz. Bunu daha önce konuşmuştuk. Yani doğanın kendine uygun bir akışı, bir modu, bir kodu bir formu, bir biçimi, bir nizamı buna birçok şey söyleyebilirsiniz. Ha bu tabi nereden kaynaklanıyor, insan zihnine alakalı, o ayrı konular tartışmalar. Niçin bu böyle? Çünkü tabiatta varlık ile bilgi özdeştir. Başka bir deyişle var olanlar olgul olayları özdeştir. Soru ancak müdrik, müdrik bir varlığın, yani insanın olgul olayları var olanları bilgiye dönüştürdüğünde ortaya çıkar. Daha teknik bir deyişle tabiatta ontoloji ile epistemoloji varlık ile bilgi özdeştir. Bu nedenle müdrik varlık yani insan olgu ve olaylara kurduğu her ilişki bir bilgi olarak insana döner. Biz varlığı zihnimize taşımıyoruz. Var olanları zihnimize tanımıyoruz, taşımıyoruz. Onu bilgiye aktarıyoruz. Ama dış dünyada böyle değil. Yani Dış dünyadaki nesnelerin birbiriyle olan ilişkisinde varlık ve bilgi durumu iç içedir. Özdeştir hatta. Ayıramayız. Tabiattaki herhangi bir olgu olayın gözlenmesiyle idraki arasındaki fark burada ortaya çıkar. Buradaki idraki insan için kullandığımızda daha üst seviyede kullanılıyor. Yoksa hayvanların da ihsas düzeyinde bir idraki vardır. Ama buradaki idrakul idrak. Klasik metinleri okuyanlar iyi bilirler. İnsan Evreni gözlemlediğinde bir resim elde eder, onu idrak ettiğinde ise ya mantıksal ya matematiksel bir bilgi ortaya çıkartır. Bu çerçevede baktığımızda bir akış, süreç ve örüntü olan tabiatta zorunluluğun ölçütü bir tabiata içkindir. Yani malı dediğimizde aslında oradaya ait bir şeye ifade ediyor. X y olmalıdır dendiğinde niye göre X y olmalıdır? Yani zorunluluğun kaynağı nedir sorusunun yanıtı, tabiattaki belirli koşullara göre iksiğe olmalıdır. Dikkat edilirse, Türkçe'de tabiata ilişkin tüm ifadeler olmak fiilinin türevleri üzerinden inşa edilirler. Olgu, olay, olmak, oluş ve benzeri. Buradaki olmak bizatihi olma edimi açısından kendi koşullarını kendisi verir ve kendisi taşır. Çünkü yukarıda da dediğimiz gibi tabiatta olmak ile ya da varlık ile bilgi özdeştir. Açık değil mi burada çok karışık değil. Biraz analitik olduğu için okuyorum benim adetim değil biliyorsunuz. Ee, ama anlatmaya kalkarsam 5 saat sürecek. Onun için yani çünkü anlatmada günlük dilin, sözel dilin unsurları içine giriyor. Şimdi hayata bakalım. <gülüyor> Hayata ilişkin gerçeklik küresine baktığımızda <gülüyor> X, Y'yi yaptı ya da eyledi dendiğinde bakıyoruz Ali şunu yaptı dediğimizde bir betinleme yaparız, bir tasvir yaparız. Burada sadece bir gözlem var, dolayısıyla bir resim var. Bir insan başka bir insan eylemini müşahede ettiğinde aslında bir fotoğraf çeker ya da bir resim çizer resim düzeyinde kaldığımızda hayata ilişkin her tür eylemi bir olgu ve olay olarak adlandırabiliriz. O da neticede tıpkı tabiattaki olgu olaylar gibi hayattaki olgu olaylardır. Herhangi bir sorun yaratmazlar. Ancak X, Y yapmalıdır dendiğinde durum tamamen değişir. Ali şunu yapmalıdır. Şimdi bak bu önermeyi analiz ettiğinde hemen sözlü kültüre Bakınız Hemen şöyle tasvir edebiliriz bunu. X bir insandır. X, Y yapmalıdır. Ve bu buradaki malı artık bir zorunluluk ifade eder. Değil mi? Yapmalıdır. Bunu nasıl düşünebiliriz? Şu şekilde te e tercüme edebiliriz. Biri şu soruyu sorabilir burada. X, Y'yi niçin yapmalıdır? Malıdır diyorsun. Niçin? X, Y yapmalıdır çünkü. Ha. Şimdi burası son derece önemli. Şimdi... Ağaç yeşil olmalıdır dediğimizde çünkü'nin cevabı çok kolay. Şu şu şartlardan dolayı ağaç yeşil olmalı, yaprak yeşil olmalı. Bunun fiziksel, kimyasal, biyolojik neyse artık doğa bilimlerinde e, aletlerimiz o şekilde cevap cevap verebilir cevap verebiliriz. Ama ilk yapmalıdır çünkü dediğimizde ortaya çok farklı şeyler çıkacak. Niye? Çünkü vereceğimiz cevap bize hem zorunluluğun ilkesini hem de kaynağını bunun dahili mi harici mi olduğunu verecektir. Dolayısıyla şu soruyu sorabiliriz. Zorunluluğun yani malının ilkesi ve kaynağı nedir? Bu zorunluluk malının kendinden mi dışarıdan mı kaynaklanışı? bu malla karıştırmayın, malı. Malla karıştıracak şey <gülüyor> Mal değil yani. Şimdi bakın burada iki durum ortaya çıkıyor kanaatimce. Çünkü çünkü'nün çünkü çünkü'nün çünkü iki ayrı cevabı söz konusudur. Birincisi bizati eyleyen kişiye tahlik eder. İkincisi ise eylemin içeriğine. <gülüyor> Mesela, ilk siyeyi yapmalıdır. Çünkü y iyidir dendiğinde, ilk bakışta malının gerekçesi ne olur? İyi olmak. Bu iyidir. Dolayısıyla yapmalıyım. Ya da yapmalıdır, yapmalısın. Ancak iş o kadar kolay değil. Birinci soru. Bir eylemin İyi olup olmadığına kim, ne, ne zaman, nerede karar vermiştir? Şimdi ben eylerken benim eylemimi yargılamak istiyorsan bu karar önceden verilmiş olması lazım. Öyle değil mi? Yani eylemin iyi ya da kötü olduğu eyleyen kişiden önce belirlenmiştir. Bu da eylemin değer ile zaman arasında bir ilişki olduğunu açığa çıkartır. Başka bir ifadeyle iyilik ile kötülük, iyilik ile kötülüğün ya da değerlerin zamansallığı sorununu incelememiz lazım. Bu soruyu geçen seneki sunumda kısmen ele almıştık aslında. İkincisi ise, diyelim ki birinci soruya cevap verdik. Dedik ki bu eylem iyidir. Peki kişinin onu yapmasındaki zorunluluk nereden kaynaklanıyor? Yani ne demiştik biz? E nasıl tanımlamıştık ahlaki eylemi? Kişinin irade ve ihtiyarına dayalı, kendilik bilincinin eşlik ettiği belirli bir seçim ile sonuçlanan gayeli bir eylem. Sen bana diyorsun ki bunu yapmalısın çünkü iyidir. Hani tercih? Hani ihtiyarım benim? Hani gayem? Yani o zaman dışarıdan bir müdahale ve dayatma yok mu burada? Yani Eylem bizatihi iyi olsa da benim onu yapıp yapmama konusunda yani karar noktasında bir tercihim olmalı ki o ahlaki eylem olsun. Tersi durumda harici bir müdahale hatta zimni, zimni bir buyurganlık ortaya çıkar. Başka bir deyişle eylemin iyi ya da kötü olduğu eyleyen kişiden önce belirlenmiş olsa bile eyleğinin kendi irade ve ihtiyarı ile eyleme anında kendilik bilincinin eşlik ettiği bir seçim ile Gayesi de mutabık olarak o eylemin değersel içeri içeriğine katılabilmelidir. Yani Türkçesi şu eyleyen eylemin içeriğine katılamıyorsa ahlaki olamaz. O zaman dışarıdan bir dayaklı olur bu. İyiymiş. Abi kim karar verdi? Ne zaman karar verdiniz? Benim hiç olmadı. Ama siz onu eğlerken bu iyidir dediğinizde kendi iradenizle ona katılabiliyorsanız o değerden pay alabiliyorsanız o zaman onu sizin tercihinize konu olabilir. Ve ahlaki eylem olması tanımımıza göre mümkündür. Aksi takdirde değildir. Dolayısıyla iki tane temel sorun ortaya çıktı. Bir, iyi kötünün kaynağı ki bu geçen seneki konuşmalarda kitapta çıkarttık değil mi bundan alakalı. Uzun uzun tartıştık. İki, eyleyen kişinin insanın kişinin ona katılmasının süreci, mekanizması, mantığı nedir? Şimdi bu ayrımı bir kenara koyuyoruz. Bu iki sorunu devam ediyoruz. Çünkü verilecek her cevap ile biz olgudan değere geçmiş oluruz. Geçiyoruz ama nasıl geçiyoruz? Bu çok ciddi bir tartışma konusu. Başka bir deyişle karmaşık gelişmiş ahlaki değerlerin kökeni olabilecek doğal değerler bulabilir miyiz? Bu natural ethics tartışmalarının en önemli sorunu. Mesela Matematikte erbabı bilir, şöyle bir kabul vardır. Zaten adını da öyle değil, Doğal sayılar diye bir sayı türümüz var. Bak doğal sayılar, ya yani bunlar insan üretmiyor, bunlar doğal olarak var gibi kabul edilir. Ama rasyonel, irrasyonel, kompleks, karmaşık, işte bilmem ideal, bir sürü sayı çeşidi ise insanın üretimidir denir matematik felsefesinde. Acaba ahlak içinde böyle bir şey söylenebilir mi? Yani çok temel ahlaki değerler vardır. Biz bunları doğadan pardon, doğa demeyelim. doğa diyelim. Olgu olaylardan üretiyoruz. Daha sonra buradan hareket ederek ee, karmaşık gelişmiş ahlaki değerleri geliştiriyoruz diyebilir miyiz? Yani klasik terminolojiyle ahlaki değerlerin bir menşei, intizaaı, bir soyutlama noktası var mıdır? Yoksa sadece insanın bir e, nasıl diyelim kurgumuz kurgusu mudur? Varsa hangi Olgu ve olaylardan nasıl türetilmişlerdir? Temel ahlaki değerlerden hareket ederek karmaşık ve gelişmiş ahlaki değerleri nasıl inşa ediyoruz? Dediğim gibi biraz önce doğal etik tartışmalar önemli sorularıdır bunlar. Tabii ki değerlerin doğal olduğunu kabul etmek ya da doğal köklerini en azından bazı temel değerlerin doğal kökleri olduğunu kabul etmek aynı zamanda onların evrimsel gelişim sürecini de e, tasvir etmeyi zorunlu kılar. Şimdi bu da başka bir soru kenara koyalım bunu. Şimdi, X, Y yapmalıdır dedi, dendiğinde mananın kaynağı kökeni nedir diye sormuştuk. Bu bize aynı zamanda... E, Malının ölçütü nedir? Yani niye göre x, y olarak yapmalıdır? Alaki değerlerde eylemin eyleminin kendisiyle eylemin ölçütü gerekçesi iki ayrı değer üretir dedik yukarıda. Şimdilik ikinciye odaklanalım. Yani <gülüyor> su yok mu ya? Var. Bir eylem şu ölçüte, gerekçeye göre eğlenmiş ise o halakidir dediğimizde ne demek istiyoruz? Yani ölçütü gerekçe anlamında kullanılıyorum. Yani malının gerekçesi nedir? E göre den dolayı, e için yapmalı ifadesi kısaca malının ölçütü, gerekçesi nedir sorusuna şöyle bir örnekler cevap verin. Mesela de bir Gelenek. Geleneği ölçü olarak alalım. Mesela Ali şöyle yapmalıdır. Çünkü gelenek bunu istiyor. Burada ölçü ne olacak? Ölçüt gelenek olacak. Yapmak fiilini yapmalı suretine döndüren gelenek ise ölçüt toplumsal pratiktir. Değil mi? Öyle değil midir? Yemek yerken ayak ayak üstüne atmamalısın. Niye abi? E, gelenek öyle diyor. Ayıp. Değil mi? Elbette bu protein tarihsel kökleri vardır, arka planı vardır bunun. Aynı bir konu. Ama neticede orada belirli bir hareketi, belirli bir eylemi malıyla kayıtladığında niçin sorusunu sorduğunda, niçin ayak ayak üzerine atmamalıyım ki ben görüyorum yemekhanelerde otobüslerde herkes maşallah e, yerken eskiden çok ayıptı ya. Yani ekmeğe nimetin önünde ayak ayak atar yenmezdir ama maşallah biz Değil mi? Yani niye peki değişti bu? Niye ortadan kalktı? Niye malı halinden çıktı? Keyfi oldu? Ama eskiden öyleydi. Ben çok fırçaymışımdır. Gençliğimizde, milattım önce. Tarihsel pratiğin ya da toplumsal pratiğin periyodik yapısı, düzenliliği, fayda zarar ya da toplumsal iyi kötü gibi kabulleri bu gerekçeyi üretirler ve malının zemininde bulunurlar. Burada dini de ölçü alabilirsin. İşte şöyle yapma. işte günahtır, Din en kötüdür. Ya da ideoloji olabilir. Bir marksist böyle davranmaz, davranmamalıdır. Bir kemalist şöyle şöyle yapmamalıdır. Değil mi? Dini alabiliriz, ideolojiyi alabiliriz. Çok çeşitli e, ölçütleri, gerekçeleri malının ölçüt olarak alabiliriz. Eğer böyleyse tekrar başa döneriz. Ee, hani kendilik bilinci eşlik edecekti, irade ihtiyar olacaktı, kendi tercihimiz olacaktı. Ga yine gitti güme. Öyleyse dışarıdan bir gerekçe, bir ölçüt koyarsak, ahlaki eylem her seferinde başa sarıyor. Fabrika ayarlarına geri dönüyor. Değil mi? Dediğim gibi bak burada başka bir şey daha var. Yani Onu söylemedim. Yani o i̇kinci soruya atıf yapmıyorum kendilik bilincinin eşlik etmediği ve kişisel tercih yer almadığı bir eylem ahlaki olabilir mi? Bunu cevaplamamız lazım. Ee, ve kişinin ona katılması, pay alması, dahil olması ayrı bir soru alak hala duruyor. Hiçbir şey cevaplayamadık. Başka bir deyişle kişisel eyleme amacını veren, gerekçesini belirleyen, içine ek olan ödül ve ceza gibi tüm kavram çiftleri aslında ahlaki eylemi sakatlıyorlar. Diyebiliriz bu tasvire göre. Hepsi çünkü dışarıdan bir empoze, dışarıdan bir dayatma. Şimdi şöyle diyebiliriz: Artık cevap vermeye başlıyoruz. İnsan toplumsal varlık ise, değil mi? İnsanı netice eylemin e, öznesi insansa. İnsan da toplumsal varlık ise kişi için toplumsal olan daha baştan verilir. Eğitim, terbiye, öğretim ve edep süreçleriyle kişi. Bir şekle sokulur. Biraz önce dediğim gibi sanıldığının tersine insan önce kendilik bilinci oluşmaz. Ben sonra biz bilinci oluşur. Anatomik fizyolojik gelişim ile toplumsallaşmanın neticesinde kendilik aşamasına geçilir. Kendilik nihai durum olsa da toplumsal süreçte kazanılan bir durumdur. Toplumun dışında kendiliğimizi inşa ettiğimiz bir süreç de yok. Neyse i̇şte biz doğduğumuz andan itibaren elbette biyolojik, genetik, neyse unsurları da, ki onlar da o yapının bir parçasıdır, belirli terbiye talim süreçlerinden, edep süreçlerinden geçip bir kendilik elde ediyoruz. Dolayısıyla bu kendilik dediğimiz hadise, basit, yalın bir hadise değil, katmanlı bir hadisedir. Altında, en altında ben ve üstünde biz bulunur. Öyleyse, kendilik bilinci dediğimizde, biz ve beni dışlamıyoruz. Anlamıyor muyum? Yani ahlaki eylem kişinin irade ve itirazla dayalı kendilik bilincinin eşlik ettiği belirli bir seçim ile sonuçlanan gayri bir eylemdir dediğimizde, bu ilkeyi aldığımızda kendinin ben ve bize katılarak, kısaca pay alarak elediğinden herhangi bir sorun yaratmaz. Yani siz bir toplum içerisinde doğup büyüdüğünüzde ve kendilik bilincinizi kazandığınızda e, yemek yerken size biri ayak ayak üstüne atma bu atmamalısın dediğinde bir sıkıntı yaratmazsınız için. Niye? Çünkü siz zaten o kendilik bilinciyle ona dahil oluyorsunuz. O ben ve biz aşamalarını geçtiğiniz ve kendiliğinizi inşa ederken orada bir katman olarak onlar bulunduğundan dolayı. Bilmiyorum anlatabiliyor muyum? İfade etmeyi becerebildim mi? Kısaca kendilik dediğimiz şey tarihseldir. Ve ontolojik tabakalıdır. Ne kadar gelişmiş olursa olsun bir kişinin kendilik bilinci o. O olma özelliğine ne kadar gelişmiş olursa olsun neticede belirli bir toplumsal yapı içerisinde bunu kazandığından dolayı kişinin kendilik bilinci ben ve bizi içerdiğinden dolayı ben ve bizim kendisine sunduğu malılı önermeleri kabul etmekte ya da onlara katılmakta onlardan pay almakta herhangi bir sıkıntı göstermemesi mümkündür. Onun kendilik bilincine bu zararı vermez. Çünkü kendilik bilincinin bir parçasıdır onlar zaten. Şimdi tabii insanın garip bir trajedisi var. Nedir o? Hem tabiata hem de hayata ilişkin bilimlerde aslında bizatihi çalışır olan şeyleri tasar etmeye ediyoruz. Olmuş bitmiş nesnelestiremiyoruz yani. Tabiat çalışıyor şu anda. Öyle değil mi? Tabiat çalışıyor hem aşağıda hem yukarıda ve biz de onu bilmeye çalışıyoruz. Çok trajik bir durum. Hayat da öyle. Hayat işlerken biz hayat üzerine konuşuyoruz. Olmuş bitmiş bir şey olsa başını ve sonunu görmek, süreçleri görmek çok kolaydır. Çünkü biri bana şunu diyecek, bunu bugün anlattın, 200 yıl sonra ne olacak? Ya da 500 önce neydi? Bir şeyin nasıl çalıştığını kökenlerine geri giderek tespit edebiliriz. Gireceğe taşıyarak da değerlendirebiliriz. Ama bunların hiçbiri niyai anlamda niçini vermez. Yani o niyai anlamdaki niçin hep kapalıdır. Niçin bu beni bilemeyiz. Şöyle formül edelim. X nasıl çalışır bir sorudur. Bakarsın şöyle çalışır. X niçin öyle çalışır? Bu da bir sorudur. X niçin öyle çalışmalıdır? Bu da başka bir sorudur. Bunu alaka tercüme edelim. X nasıl yaşar? X niçin öyle yaşar? X niçin öyle yaşamalıdır? Bakın çok basit şeyler değil bunlar. <gülüyor> Özellikle üçüncü soru. Niçin öyle yaşamamızı, yaşamamız gerektiğini hatta bunun zorunlu olduğunu açıklamak zorundadır. Düşünsene ya bütün hayatını ömür boyunca yemek yerken zevkle, keyifle, ayak ayak atamıyorsun ya böyle bir şey olur mu? Ulan şu yemeği de bir ayak ayak atarak atar, atar, yiyeyim diyemiyorsun. Niye? Yapmamalısın diyor adam sana. Bütün hayatını, bakın ciddi düşünelim. Bütün hayatımızı aslında, davranış biçimlerimizi, oturuşumuzu, kalkışımızı, ilişkilerimizi değil mi? Parayla, maddeyle, şununla bunlar hep bu tür ilkeler belirliyor. Bunu yapmamalısın, şunu yapmalısın, şöyle uçmalısın, şöyle kaçmalısın. Abi niye? Derdin ne de Niye hasta mısın? Ama biri bana bunun gerekçesini de göstermesi lazım. Bunu benim anlayabileceğim şekilde bana anlatması lazım ki ben buna katılabileyim. Bundan pay alabileyim. Doğru abi. İşte toplumsal düzen dersin ne dersen de. Ama bir gerekçe almamız lazım. Çünkü hayatta gerekçeler nasılı da belirler. Yani bizim gayelerimiz, niçinlerimiz nasıllığımızı da belirliyor. O açıdan niçin e, ya da ölçüt öyle zannedildiği gibi basit bir şey değil. Evet, şimdi ikinci soruya cevap verdik aslında. Yani bir kişinin iyi olan, kötü olan gibi kendisine teklif edilen bir eyleme katılmasını o kendilik bilincinin analizini yaparak belirledik. Peki ikinci soruya geçelim. Ahlaki değerler nereden türetilebilir? Bunu geçen sene uzun uzun anlattım ama burada özetleyeceğim. Benim kişisel kanaatim, anaki değerler tarihten türetilebilir idi hatırlarsanız. Bunu şimdi daha farklı bir şekilde burada ifade etmeye çalışacağım. Tabiatı bir küre olarak düşünün. Hayatı da bunu kuşatan ikinci küre olarak düşünün. Tabiat, hayat, tarih ise bu ikisini kuşatan üçüncü bir küredir. Çünkü biz tabiatı da tarihi kılarak, bir süreç ve örüntü içerisinde idrak ederiz. En güzel önü bilimdir. Bilim, belirli bir tarihsel süreç içerisinde evrenin insan tarafından idrak edilmesinin evrimsel sürecini gösterir. Doğal, bu, bu dediklerinden ortaya çıkan şu. Doğal olanı, bazı filozofların anladığı gibi fiziksel olan ile sınırlandırmıyorum. Doğa üstünde de fiziksel olanla. Fizik üstü olanla. Çünkü insan... Fizik doğanın bir devamıdır. Yani Dolayısıyla fizik ve insanı karşı karşıya koyamazsın. Biz onun içindeyiz. Ancak tabiat ki ben buna maddi doğa diyorum ve hayat buna da manevi doğa diyorum. Birlikteliği olan tarih ikisinin de üstündedir. İkisini de kuşatır. Dolayısıyla zaman mekan üstü anlamında doğa üstüne aldığımızda beşeri insan hiçbir şey doğa üstü olamaz. Yani yaptığımız her şey ya tabiata ya hayata dolayısıyla tarih içinde kalır. Hiçbir zaman o kürenin dışına çıkamaz. Bu mümkün değil. Duayı insan irade ve ihtiyarından bağımsız ama idrak için belirli bir düzenliliği, birbirini tekrar eden periyodik simetrik yapısı olan kod ve modları, oran orantıları bulunan belirli bir nedensellik, yasalık içinde akan bir süreç ve örüntü olarak tanımlamıştık yukarıda. Bu anlamda hem tabiat hem de hayat aynı benzer bir aynı değil de benzer bir doğal yapıya sahiptir. Yani tabiatın da belirli düzenliliği, yasallığı, şuybu'yu vardır. Hayatında öyle bir keşmekeş yok. Bunun nedenleri tartışılabilir tarihinde. Tabiat anda olan bir şeydir. Anı uzaklaştıran ve yakınlaştıran idraktır. Dolayısıyla ana yayılımını veren insan idrakidir. Çünkü yukarıda dediğimiz gibi, tabiatta varlık ile bilgi aynıyken, hayatta varlık ile bilgi ayrıdır. Çünkü idrak diye bir şey var. İdrak bir şey varsayar, bir de o şeyin bilgisini varsayar. Ve bunları hiçbir zaman aynıleştiremez. Bu da bizim trajedimiz. Öyleyse bu anlamda değerler köklerini doğal olgu ve olaylarda bulabilirler. Fizik anlamında değil, tarih anlamında. Bu da temel değerlere bir tür Bilişsel kök menşeyi intiza bulmamızı sağlayabilir. da Ayrıntıları geçen sene sunumda anlatmıştım. Şimdi doğal olanı yani hem tabiat hem de tarihi burada olan, doğaüstü yani gaybı da orada olan olarak tanımlarsak doğaüstü ancak bir anlama anlamlandırma ilkesi olarak alınabilir insan beşeri idrakinde. Ancak beşeri insani bilgide bir açıklama ilkesi olarak kullanılamaz. Kanatçı'mız bu ilke tüm gaybi yani orada olan entiteler için geçerlidir. Ne demek? Bu? Örnek veriyorum. Tanrı evreni yarattı ilkesi bir anlama ve anlamlandırma ilkesi olarak kabul edilebilir. Ama evrenin fiziğinin açıklama ilkesi olarak hiçbir işe yaramaz. Fiziğin nasıllığını değiştirmez, bilimde kullanılamaz. Yani insanın beşeri idrakinde Dolayısıyla bunu ahlak içinde söyleyebiliriz. Çok tehlikeli bir cümle kullandığım farkındayım tabi ama bu Gazali'den gelen bir şeyler. Yani Allah evreni yarattı. Tamam, bunu kabul ettikten sonra farklı bir fizik yapmanız mümkün değil. Bu sizin sadece evreni ilişkin bir anlandırma ilkiniz olarak işe yarayabilir. Çok mu uzattım? Yok, Şimdi ne diyebiliriz bu anlattıklarımız çerçevesi içerisinde? <gülüyor> Yukarıdaki ahlaki eylemin tanımını tekrar hatırlayalım. Ahlaki eylem kişinin irade ve ihtiyana dayalı kendilik bilincinin eşlik ettiği belirli bir tercih ile sonuçlanan gayeli bir eylemdir demiştik. Söz konusu irade, ihtiyar, tercih ve gaye kendilikten kaynaklanan malı bir anlamda bir ayağını burada bulur. Kaynağını burada bulur. Yani kendilik dediğimiz hadiseyi iyi anlarsak, o biz ve benle olan ilişkisini iyi tayin edersek, onun tarihsel bir ontolojiye ve katmanlı olduğunu görürsek, ee, biz bir şeyi tercih ettiğimizde toplumun ya da topluluğun bize önerdiği bir şeyi kabul ettiğimizde aslında irademizde ve itinemizden taviz vermiş olmuyoruz. Biz ona katılarak, kendi irademizde ve katılarak, ondan pay alarak aslında tercihimizi, seçimimizi yapmış oluyoruz. Bu dışarıdan bir dayatma, bir buyurganlık olmuyor. Ayrıca ahlaki değerler kaynağını ve değerini tarihte bulduğundan ahlaki eylemler yukarıda tanımladığımız biçimde doğal terimlerle de açıklanabilirler. Benim anladığım anlamda doğal. Doğal aslında en azından tezahürleri, işlevleri ve ilişkileri bakımından nedenlenebilen, gerekçelendirilebilen, sırlı, ökült ve gizli olmayan, açıklanabilen, Anlaşılır olan, kısaca paylaşılabilir olan demektir. Yani biz bir şey üzerine karşılıklı anlaşarak, bilgimizi paylaşarak konuşabiliyorsak, bu doğal olan bir şeydir. Bu da akıldır zaten. Daha önce ifade etmiştimdir, akli olan mı olmayan, hayır mı, klasik gelenekte bu, Kavram çiftlerine dayandırılır. Yani bir şey üzerine konuşulabiliyorsa iki nesneyi birbirine bağlayıp bunu ben sana gösterebiliyorsam orada akıl vardır. Bir bağ var ama gösteremiyorsam o kült olan bir şeydir. Gayri akli bir şeydir. Anlatabiliyor muyum? Doğal olanın en önemli özelliği o işleme sürecini örüntüsünü, prosesini işte ne bileyim modus operandisini açıklayabilmem gösterebilmem onun üzerine konuşabilmem ve onu seninle hem türdeşim olan seninle paylaşabilmem demektir. O açıdan eğer ahlaki değerler, niye bu böyle? Bir gerekçe verebiliyorsam o doğaldır zaten. Burada yanlış bir anlamayı engellemek için şu noktayı vurgulamak lazım. İnsani olan hayat, maddi olan tabiat üzerine kurulsa da bir kere kurulduktan sonra manevi üretimler maddi olanla olana biteviye indirgenemezler. İndirgemeci nazariyeler çeşitliliği açıklayamazlar. Hangi konuda olursunuz, bu çerçevede tüm değerleri fizik doğanın terimleriyle açıklamaya çalışan mekanik pozitivist bakış açısına sahip değilim. Yanlış anlamayın. Doğa kelimesini kullanıyorum. Yani onu fizik olarak anlarsanız o zaman mekanik mekanistik ve pozitivistlik açıklama tarzına indirgemiş olursun. Öyle bakmıyorum olaya. Yani tüm değerleri biz fizik doğanın e, yapılarına geri bu mümkün değil. Çünkü hayat dediğimiz hadise bizatihi o manevi doğa maddi doğanın üzerine kurulmakla birlikte bir kere kuruldu mu daha geri götürülemez. Yani bu şuna benzer. Siz ee, diferansiyel integral bilmem bir sürü hesap çişti yapıyorsunuz. Hadi bunu doğal sayılara indirge bakayım. İzah edebilir misin? Anlatabilir misin? Onların hepsini doğal sayılarla. Mümkün değil. Onun gibi. Bizim burada söylediğimiz ahlaki ve olgu olaylar yani değerler köklerini tarihi gerçeklik küresinde bulunurlar, Bu anlamda doğal, doğaldırlar. Çünkü yukarıda tanımlarını niteliklerini verdiğimiz özelliklere haizdirler. Bu nedenle ahlaki değerler vardır ve bu değerler manevi doğada yani tarihte karşılık geldikleri olgu olaylar olduklarından dolayı nesneldirler. Afaki, izafi, keyfi değillerdir. Dolayısıyla bir aforizmatik olarak. Malı başta söylediğim malı köklerini kendilik ile kendiliğin tarihi deneyiminde kısaca manevi doğada bulur. Bulabilir diyebiliriz. Evet. Çok benim de pek anlamadığım bir sunum yaptım. <gülüyor> <gülüyor> Sorunlarla, sorularla bunu çözeceğiz.